Program yapar mısınız teklifi gelmiş. Çok sevinmişler bu işe. Ne? Ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlar. Hayır, Aragözüm. Öyle dememişler. Ne demişler? Ha, dostum diyerek başlamışlar programa. Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa. Ha, dostum. Hadivat Seninle bugünkü konumuzu şiir gibi atışalım mı? Nasıl yani şiir gibi efendim? Yani sonu kafiyeli bitsin. Pek manzum bir söyleşi olsun bugün. İyi efendim. Nereden icabette durup dururken? İçimden geldi birader. Yoksa kafiyeli lakır yapamayacağından mı korkuyorsun? Yok efendim yaparım. Ne korkacağım? Neymiş bugünkü konu bakalım? Efendim internetten alışveriş yaptım. Sana onu anlatacaktım. Başlıyorum. Tamam. Hadi bira bismillah. <gülüyor> Ah kara göz, sen ne kadar ahmaksın? Hayırdır kara göz, saatlerdir dalmaktasın. Hiç sorma hacivat, hiç sorma. Sormuş bulundum bir kere, sen de kusura bakma. Bir krem aldım internetten başım çok kötü ağrıyor. Piyasanın suyumu çıktı, ortalık kozmetikçi kaynıyor. Bildiğin gibi değil hacivat, ucuz diye aldandım. Etrafta ucuz mal çok, bari bir bilene sorsaydın. Ben istedim internetten nemlendirici kremi... O göndermiş sana tüy dökücü merhemi... Dünya malı dediğim ha internet ha piyasa... Öyle dedin ama şimdi de başladın niyaza... Sen de teselli edeceğine tuzlu su döküyorsun... Yalnız sen de karagöz görmemişlik ediyorsun... Olur mu yahu internetten alışveriş daha modern... Şikayet etmeyeceksin o zaman azıyorsa kederin... Nedir şimdi benim suçum internetten almak mı... Sen bilirsin en iyiyi, suç mu yoksa ceza mı? İstedim ki alışveriş yapayım kart ile. Derdin yoktu, oldu mu şimdi gailen? Ne yapmalı şimdi acem? geri mi yollamalı? Bilmiyorum vallahi, internet amcaya sormalı. Bilmiyorum ki nasıl sorulur, kime nasıl? Onu şimdi değil, alırken düşünecekti nasıl. Halbuki alırken çok güzel düşün taşın. Azıcık aşın, ağrısız başın. Kredi kartına çok ucuz, hemide de 12 ay vade... Bakalım onu ödemeye yetecek mi vade? Sen zengin adamsın. Bozdurursun tabii akçeleri. Sen de ahmak adamsın. Zengin edersin kefereleri. Konu sattı. Ben diyorum ki nemlendirici değil bu tüy dökücü krem. Ben de diyorum ki aşkından dağları delmiş kerem. Bak aklıma ne geldi. Kıllı adamsın. Sana satayım ben bunu. Zeki adamsın ama ben söyleyeyim sana onun olurunu. Söyle bakalım neymiş hele tavsiyen. Bozulmayacaksın ama mütemadiyen. Bozulsak da tamiri var hiç tasan olmasın da. Bundan böyle dükkandan al kafanda şüphe kalmasın. Doğru diyorsun uyduk bir kere modern zaman eşeğisine. Ticarette insanlık var dönmesin şimdi tersine. Tabi ya alırken adamın gözüne bakacaksın. Sadece gözü değil elini de sıkacaksın. Ah, ah. Benim programımız burada bitti. Yazan Murat Tarık, Seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. <gülüyor> Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi <gülüyor> Gürültü yapmayın stüdyodayız, pardon. <gülüyor> <gülüyor>